Zilhicce ayı Allah'ın aylarından bir aydır. Bundaki bereket fazilet çok çok fazladır. Ve Allah'ın hac ayı vardır. Ve bu hac ayına eriştiğinde hacca gidip de hacim evrul olanında anadan doğduğu gibi bütün günahları kulak hariç affolunur. Daha hacca gidip daha hacim evrul olmayanında zaten bet duası vardır. Bu ve süpsün. Bu niyede süpsinler Allah'ı şükür.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 Ve bu kardeşliğin kurulup yaşanmasını Allah ne yapmıştır, emrediyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler birbirinize ne yapmayın, sırf dönmeyin, birbirinize ne yapmayın, küsmeyin. Bir müminin bir müminin üç günden fazla dargın durması nedir, cahit değildir. ve kardeşliği tesis edebilmek için Allah Resulü'ne o kadar itinayla üzerinde duruyor ki muhaccirle ensarı ne yapıyor? Aynı batından doğan kardeşler gibi birbirleriyle ne yapıyor? Kardeşler kılıyor ki muhabbet daha fazla. Şimdi düşünün hepimiz İslam kardeşiyiz burada. Birbirimizden ne kadar bir araya geliyorsak o kadar bir ısınma ve o kadar bir ülfet var.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 sabaha kadar insanın diyor vücudunda diyor parmağına bir kıymet baksa ağrıyan yer neresin? Ama sabaha kadar diyor bu acıya bütün vücut ne yapar? Ortak olur. Müminler de nedir? Böyledir. Şimdi acıda ortak olmayınca sevinçte de birisi birinin yanında ne yapmaz? İstemez. Sen benim acımda değilsin.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 onu götürecek bir olsam değil. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam dahi vahşi iman ettiği halde benim gözüme gözükmedi. Hamza'yı çok seviyor. Vahşi Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam sellem vefat edene kadar Medine'ye gelen bir. başka yerde kalıyor. İman ettiği halde gelmedi. Belki de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 Allah için onu ne yapacak? Terk edecek. Eğer bu kayda yoksa senin yaptığın dinlen imanının hiçbir alakası neymiş? Yok. Ve tevhid temeli üzerine kurulan bizde kardeşlikte nedir? Esaslık ve bu da nedir? Tevhid esası birlik, beraberlik, huzur, iman ederler. Ve kardeşini kendine tercih etme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 Hakikaten bir insanın müminle oturduğundaki haliyle, bir münafıkla, faadirle, fasıkla oturduğu veya bir kafirle oturduğu hali nedir? Aynı değil. Müküm değil. Şimdi bizim esnaf mesela bazen ben bakıyorum, oturuyorlar bir film seyrediyorlar, bir yere koyuyorlar, geliyorlar. Ben hallerinden, film seyrettiklerini anlıyorum. Çünkü oradan çıktığı atmosferler senin yanına geliyor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 çeşitli olumsuz huyla davranışlardır. Bu kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerin birinişidir. En başındadır. Bunların en tehlikelisi bencillik ve kıskançlıktır. Bencil olan bir Müslümanı kimsever her yerde kendini düşünüyor. Hani bazı sohbetlerde falan veya bir yerlere gittiğimizde ben bazı pimpirikleri kasaya gönderirim. Niye?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 Ben dikkat etmedim orada. Veli'yle konuşuyordum. Heser Fesal istedim. Hesabın yarısı bana geldi. Arkadaş lavaboya giderken misafirim bak. Şurada Nazım Usta'ya Misafirim. Adam lavaboya diye kalkıyor. Kendi parasını veriyor. İslam hukukunda bu yok arkadaşlar. Yok. Bak hala içinden çıkmıyor. Çok sevdiğim karakterini gördüğüm bir arkadaş.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 Ama yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin seni bunu ne yapacak, Kurtaracak. Biz ne yapıyoruz? Bunu görür. Ben Almanya'ya geldim, ilk öğrendiğim herkes diyor kendi işini. <gülüyor> Vallahi ben değilim Almanya'ya giderek değiştirmez Nereye gidersen git. Müslümanlık sıfatını ne yapacaksın? Muhafaza edeceksin. Ancak seni kurtarır. Başkası ne yapmaz? Seni böyle iter. İşte bencillik de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 ama mal toplarsan dünyada hep onun bekçisisin diyor. Ne oldu? Yandı mı? Kaçtı mı? Çalındı mı? Hep bunun peşinde gider. Ama ilim öyle değil. Öyle sağ, gitsin de. sağ de. Evet. Bencillik bu kadar kötü ve insanın kendi çıkarları için hareket etmesi, kendi çıkarları için bir şeyleri yapması ve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 onun tetiklediği ribet dedikodu nemmançılık, bunlar insanların kardeşliğini tamamen ne yapar dediler Ve ilk inhirafın kıskançlıktan olduğunu biliyor musunuz? Yani insan olduğunu sapmasının Bakara suresinin 213. ayetini okursan, insanlık tek bir ümmetti diyor. Sonra alimleri birbirlerine kıskandılar. Ve ne yaptılar? İnsanları birbirine düşürtüler. Yani ona o taraf oldu. Ona da öbürleri taraf oldu. Ve Allah onlara bir peygamber gönderdi. Ve peygamberle birlikte bir de ne yaptı? Kitap gönderdi. Ancak mümin olanlar. Yani insanlığın kardeşliğinin de zedelenmesinin ilk sebeplerinden birisi şu kısmı.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 Götürüyor. Orada Ömer isteseydi merkezinde kendisine yapardı? Görürdü. Hatta komutanları topluyor. Komutan çıkmak istemiyorum fazla. Bir bakıyor ki komutanları hep gibi böyle lüks, şatafatlı şeyler giyiyor. Çok sanır. Ve bir ara ayrı kaldığında biri birini, biri birini, komutanlar birbirlerine şikayet ediyor. Çağırıyor, hepsini çıkarır mı? Bunlar sizi birbirine düşüyor mağrur yapar. Yürüyüşümüzü değiştirir. Ve daha sonra biraz söz çoğalınca herkes çıkma, bir cebindeki ıslak çıkar. Islak çıksaydı birbirini şikayet Bakın biz sünnet mi? şey eksikliği. Çünkü Allah Resulü'nün salatü ölü manında bile son ne var devinde? Bak. Gece kalkardı namaza. Elinde ne vardı? Misra. Namaza duracak. Hemen durur. Ağzını müstaklardı. Bugün bir şafi hoca görüp Dikkat edin bak namaza durmadan şöyle bir cemaat hafif bir döner. Böyle müstakını çıkarır. Ağzını müstaklar sonra Çünkü onlar da sünnettir. Mesela. Ama doğru bir şey. Allah Resulü'nün yaptığı hareketi topluma ne yapıyor? Öğretiyor. İşte kardeşler yapılan ve yapılmayan hareketler birçok uygularda ne yapıyor? Tetikliyor. Kıskançlık maalesef her kesimde fıtri olarak olabilecek hasletler. Ama İslam asla ne yapmayın? Yapmayın. Kıskanabilirsin. Hak olanını gıpta edebilirsin. Ama çekememezlik ne yapamazsın? Yapamazsın. Allah'ın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 Hasan'ın Hüseyin'in şehit edilmesinden itibaren tutun. Ta günümüze kadar bunlar gibi Osman'ın şehit edilmesi, Ali'nin şehit edilmesi. İslam'a ne yapmış? Bu girmiş. Ateşin odunu yediği gibi de ne yapmış? Yemiş ve etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıskançlık, haset. Aynı ateşin odunu yediği gibi ne yapar? Yer. Salih amelleri yer. Allah kendisinden razı olsun. İbni Hay'ın Mederci Salik'in de burayı şöyle açıyor. Uzun ama ben size sadece kısasını söylüyorum. Bir çiftçi düşünelim. Binbir zahmetle tarlasını onarmış, açmış, sürmüş, binbir zahmetle ekmiş, işte ayrı kotunu toplamış, çapalamış, işte ekin durmuş, onu biçmiş, harmanlamış selhasını şeyine koymuş ambarına sırtını şöyle dayamış of oh, dinleniyor biri geliyor ey çiftçi ambarın yanıyor ekinin gidiyor kül oldu ne hisseder diyor. bir insan ki doğmuş iman etmiş yıllar geçmiş amel etmiş sadakası var infakı var namazı var hacı var yani birçok ameli var Şurada haset etmiş, kıskançlık yapmış, amellerini heder etmiş. Bu olacaktır şey Bu müminin hasretleri de nedir? Değildir. Allah böyle hasetleri varsa bilgilerden de kaldırsın kardeşler. Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu zayıflatıp ortadan tamamen ne yapar? Kaldırır ve birbirinde insanlardan ne yapar? Uzaklaştırır.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 Ve bu da imanın en zirvesidir. Kim kardeşini kendi nefsine tercih ederse ne olur? İmanın kaç şeyinden? Çünkü kim kardeşine kendi nefsini tercih ederse o nedir? İmanın kamil olanıdır. Bizdeki, bindeki bağ nedir? Budur. Ve bize de bu konuda demin dediğim gibi en önemli örnek en sarlan muhacirin kardeşliğidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu çok güzel tesis etmişler ve bize örnek olmuşlar. Hakikaten kardeşliği öğrenmek isteyen kardeşlerle arası bozuk olan varsa gitsin. En sağ muhacının kardeşliğini yoksun. Onu bir öğrensin. O zaman bütün meselelerini anlar getirir. Evet. Kıskançlık kötü sonuçlara yol açan pis bir hastalıktır. Allah Azze ve Celle kıskandığı zaman kıskanan kimsenin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbına sığın diye buyurarak kıskanç kişinin kötülüğünden kendisine sığınmasını beklemiştir. Şalakların suresini okursanız düşünün demek ki kıskanan insan cidden şerli Onun ne olduğunu bilmiyorsun ama sen ondan kime sığınıyorsun? Allah'a. Demek ki kötülük çok fazla. Artık biz demek ki hesaplayamayacağız ki teferruatında durmaması nasıl ki koyulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığın diyorsa bak şerliymiş. Burada sığınılan bir de kıskançlık var. Bu da demek ki aynı şeytani huylardan nedir? Bir tanesidir. Ama bakın bu bizde fıtridir. Fakat İslam'ın istemediği bir şey Onu düzeltmek zorunda.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 evet. Demek ki Müslümanlar arasında kardeşlik duygusunu ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlakta kıskançtıktan sonra nedir? Gıydettir. Çünkü o onu tepkidecektir. Yani yanında bulunmayan birini orada bulunan bir takım hal ve davranışları dile getirerek arkasından çekiştirme. Diğer bir deyişle onu hoşlanmayacağı şekilde anlattır gıybetin haramlığı Kardeşin orada yokken onun hoşlanmayacağı şekilde arkasından nedir? Anlatmadır. Bu da nedir kardeşlerim? Kardeşliği ne yapar? Dene verir. İslam kardeşliğine yönelik öldürücü, yıkıcı bir tehlikesi vardır. İnsan bazen Müslüman kardeşinin riyabında onu eleştiren bazı sözler söyler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 Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir gün iki kişinin kendisine rejim cezası uygulanıp vefat etmiş olan bir sahabe hakkında kötü sözler söylediğini duyuyor. Bir eşek etini gösteriyor. İkiniz de bundan yiyin diyor. Ölmüş bir eşek etini yandan geçiyorlar. Onlar diyor ki, ey Allah'ın Resulü eşek leşinden mi yiyeceğiz? Yani bunu mu emrediyorsun? Allah'ın Resulü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 Bu kötü akıbetin cehenneme girmek olduğu bildirilir ki kim üç günden fazla dargın vaziyetteyken ölürse o insan cehenneme gider. Evet. Yine kardeşliği zedeleyen kötü hasretlerden birisi suizan. Nedir suizan? Hüsnüzan Çok iyi düşünme Kardeşim suizan yoldan gidiyor. Lan şunun cebinde ne var? Nereye gidiyor bu?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 Kötü huylar niye yasaklanır? Çünkü Allah'ın bizlere vermiş olduğu kardeşlik mecburi dedik keyfi değil. Öyleyse yasaklanan bu kötü hareketler, huylar neymiş? Hep bizim keyfi hareketlerimizden. Çünkü fıtriy olarak iyi huylarda, kötü huylarda bizde nedir? Var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 birbirine karşı besledikleri sevgi ve hoşgörüyü nefret, nefrete dönüştüren bu kötü hasetlerden Allah bizleri uzak kılsın, sakınanlardan ve insanlardan sakındıranlardan öylesin. Bunun üzerinde ne kadar dursak söz bitmez. Kötü ahlak kardeşliği ne yaparmış? Zedeler. İkincisi tarafgirlik propaganda. Taraflıkcılık propaganda'sından kastımız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 tarafkirlik nedir diye bir soru yöneltiyor. Diyor ki zulüm ve haksızlık halinde olan kalmine yardım etmendir diye cevap veriyor. Çünkü zulümde zalimlikte hiçbir zaman kalmine ne yapamazsın? Yardım edemezsin. İşte buna ne diyor? diyor. Tarafkirlik propagandası bazen haksız durumdaki birini sırf tanıdığı, sevdiği veya akraba diye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 Hemen kalkın. Kardeşlerinizden kucaklasın ve gözyaşı döksünler. Bunun tek ilacı bu. Yani kucaklaşıp gözyaşı dökme, onların arasındaki sıkıntıyı ne yapıyor? Götürür. Söyle. Köşeden üç işler açmıştır. Evet. Bu da demek ki kardeşlik bağını güçlendiren o dönem için geçerli olan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 gezer ve kardeşliğimizi ne yapar? Süler. Bakın bir namazda ya kıbleye dönüyorsun. Beraber dönüyorsun. Yani aynı saftasın, abdestlisin, şeytandan Allah'a sığınıp huzurda durmuşsun. Zikir var, ibadet var. Yani bedeni, ruhani her türlü şey var. Ama burada bir safını düzgün tutmamışsın. O seni ne yapabiliyor? Bir namazdaki hareketi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 der diyorsun. Subhaneke, Allahu ekühamdeke. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve eküber. Elhamdülillahi Allah öğrendiklerimizi, amel etmeyi, hepimize nasip etsin. Ee, öbür hafta bayram olduğu için sohbet yok. Bayram namazına buyurun. Erdi evet, sabah 8'de çıktı. Yani. Öbür hafta dersimize inşallah yine devam edeceğiz. Kavrayın. Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illallah ente estağfuruk ve eslemü. Pazar günü inşallah.